Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Eylül ayının bu ilk programında kozmik koreografi, Bedenlerin Element Dansı kitabının yazarı Zümre Gizem Yılmaz stüdyomuzda. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Aytaç Bey. Siz şimdi Ankara'da yaşıyorsunuz. Tabii bilmiyorum. Orada Açık Radyo dinleniyor mu? Nasıl oluyor? Valla ben takip ediyorum birkaç programı, beğendiğim programlar var ama genel olarak bilmiyorum nasıl bir tutum var. Yani Ankara'da da dinleniyoruz, bu da güzel bir şey bence. Tabii ki, tabii ki. Şimdi çok enteresan bir kapak, enteresan bir kitap Gizem Hanım ee, ve kitabın hemen girişinde antropozen çağı gönderme yapıyorsunuz, onun kayıplarını özetliyorsunuz. Açık radyoda da antropozen üzerine programlar yapılıyor, çok, çok sık ele alınıyor ve bu antropozen çağı elementleri eko eleştirel bir yaklaşımla ele alacağınızı söylüyorsunuz. Bu arada dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapalım. Gizem Hanım'ın kitabında element derken periyodik cetveldeki yüz küsür element değil, hava, su, toprak ve ateşten söz ediyoruz. Peki Gizem Hanım bu elementlerin eko eleştirisi nedir? Böyle ilk duyduğunuz zaman çünkü anlaması zor bir kavram, oradan başlayalım. Evet aslında çok geniş bir soru oldu elimden geldiğince böyle toparlamaya çalışayım şu cümleyi çok seviyorum böyle elementler hiç öyle kolay pasif ya da sessiz değildir diyerek başlamak isterim çünkü yani aslında bu açıdan da kitap boyunca eleştirdiğim insan merkezli bakış açısına tezat oluşturuyor elementlere koy eleştirisi nasıl şimdi insan merkezli bakış açısına göre insanlar düşünebildikleri için vardır. Dolayısıyla akıl ve beden arasında yani madde ve söylem arasında keskin bir ayrım çizilir ki bu da kartezyen düelizm. Doğa, madde, kültürde söylem olarak ele alınır ve kültür doğadan hep daha üstün bir konuma yerleştirilir. İşte bunun yanlış olduğunu söylüyorum ben kitapta ve bunu söylemek için de elementleri kullanıyorum. Çünkü elementler bunu gösteren en önemli maddeler ve aynı zamanda madde değiller. O yüzden çok güzel yani ne demek şimdi bu? Madde diye öteki ve aşağı konumuna koyduğumuz doğanın bir parçası olan ve bizim işte mükemmel, üstün akıllı insanlar olarak tahakküm altına almaya çalıştığımız elementler aslında bizim bedenimizin ve varlığımızın vazgeçilmez bir parçası. Yani bizi insan yapan nedir? Her dersimde, her bir tartışmada hep bu soruyu sorarım ben karşımdaki insana. İşte düşüncelerimiz, duygularımız. Halbuki bizim bedenimizde var olan hiçbir şeyi bizi insan yapan bir etmen olarak say saymayız. Böyle bir alışkanlık geliştirmişiz. Çünkü biz madde diye hep ötekileştirmişiz. Böyle doğal tarafımızı, maddesel tarafımızı. Yani demem o ki bizim... Aklımız ve bedenimiz, işte ruhumuz, nefsimiz ne dersek artık e, kitapta da bahsettiğim gibi kozmik anlamın, işte kozmik koreografinin e, aktif birer üreticisi olduğu kadar bu anlamdan ayrılamayacak kadar minik bir zerredir de. Yani ne demek? Şimdi biz bu kozmik anlamı oluşturan aktif bir parçayız. Evet. Ama bundan ayrılıp da sanki bu anlamı gözlemliyor ve buna bir anlam atfediyormuş gibi kendimizi görmek yanlış. Biz yüzyıllardır bu yanlışa düşmüşüz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey aktif anlam üreticiliği ya da her ne denirse aktif eyleyicilik, aktif faallik işte bir şeyleri değiştirebilme gücü sadece insanlara özgü değildir. Yıldızlar, işte kozmik enerji çekimi, güneş, mevsimler, bitkiler, taşlar, coğrafi şekiller, politik ilişkiler, kıtalar arası e, politik ilişkiler, hastalıklar ve bunun gibi her şey, her oluşum döngüsel varlığın aktif üreticileri olarak evrensel hikayenin bir parçasını oluşturuyor. Ben kitapta bunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında bizi insan yapan ne tekrar sorduğumuz zaman? E, bu... Tozmik hikayenin ya da evrensel hikayenin bir parçasını oluşturduğumuzu daha kolay izlemek için antik felsefede yani kadim felsefede ve antik tıp geleneğinde Galen ve Hipokrat tıp geleneğinde olduğu gibi yüz küsur elementi değil de dört ana elementi ele aldım. Şimdi bedenimiz biz baktığımız zaman bize bir element hikayesi anlatıyor ve dört ana element de aslında yani biz unsur da diyoruz e, Türkçe'de dört ana unsur da yemek içmek atmosfer sindirim solunum gibi farklı eylemlerle bedenimizde başkalaşıp bedenimizde dönüşüp bizi insan yapıyor nasıl yani kana dönüşüyor tere dönüşüyor işte beden sıvılarına dönüşüyor ki biz bunu bu beden sıvılarını hep aşağı görüp sanki bizi diğer hayvanlarla tırnak içerisinde eş duruma koyan oluşumlar olarak ele aldığımız için hep böyle onlar ikinci planda. Biz halbuki insanız çünkü düşünürüz. Aslında hep bunu vurguluyoruz. İşte tam da bu noktada insan nedir'i bir daha düşünmeyi e, öncülüyorum kitabımda. İnsan bedenindeki hücrelerin, insan bedeninin neredeyse %90'ı insan dışı. Şimdi bu noktada neden insan ve insan dışı veya doğa ve kültür arasında bir Ayrım yaptığımızı da sorgulamak gerekiyor ve Donna Haraway'in de söylediği gibi biz hiç insan olmadık ki bu büyük harfle yazdığımız büyük üstün aktif maddeden ayrı insan gözlemci insan nedir ki zaten böyle bir mit yok ki yok öyle bir şey. Ötekileştirdiğimiz insan olmayan içimizde biziz o insan olmayan dediğimiz şey aslında biziz. Yani bu Freud'un ya da Deridan'ın bahsettiği tekinsiz karşılaşma noktasından da ele alınabilir. Nasıl yani? Dört elemente baktığımızda toprak. Topraktan gelir toprağa gideriz. Evet çok güzel ama bunun dışında toprağın içinde olan bütün kurtçuklar bedenimizde de var. Yani onlar olmasa zaten olamayız. Bunun yanı sıra topraktan gelen besinler, ürünlerle besleniriz. Ve karşılıklı bir etkileşim hep var. Oradaki mineralleri alırız. İşte o topraktaki kurtçukların özünden süzülüp toprağa, sonra da bitkilere geçen mineralleri alırız. Biz o bitkileri yeriz. Ya bundan ötesi yok. Ve bedenlerimiz de o minerallere karışır. Ve öldüğümüz zaman toprak oluruz, yani o deyim. Ee, belki bir ağaç oluruz, meyve oluruz. Döngünün içinde eriyip gideriz. Hep böyle eşkıya filminden örnek veriyorum burada, orada da var işte ölümden korkma belki bir çiçek olacaksın ben de bir arı olup gelip üzerine konacağım diye bir diyalog vardı orada yani toprak bu şekilde aslında bedenimizde ve biz bunun dışına çıkamıyoruz peki su e zaten biliyoruz bedenimizin büyük bir kısmı su Asıl atalarımız da su canlıları. Ama çok gariptir ki suda hayatta kalamayız, nefes alamayız, öyle de evrilmişiz. Onun dışında işte e, uzaydan bakıyoruz, mavi gezegen, of büyüleyici, harika ve mavi gezegeni gözlemleyen muhteşem insan gözü. Çünkü uzayda insan tanrı konumunda oluyor. Mavi gezegenin fotoğrafını açıp baktığımız zaman bu NASA'nın çektiği işte o küçücük dünyayı sanki algılayan ve anlam veren büyük insanlar oluyoruz. Su, hayat ışıltısı. Su arıyoruz hep böyle bir hayat e, olabilir mi bir yerde diye su arıyoruz. Ama su aynı zamanda ölümde işte Nuh'un tufanında veya Sümer destanı Atrahasis'te gördüğümüz gibi. At, e, toprak ve su bu şekilde peki ateş ateş çok enteresan ateş bizim ilk teknolojimiz işte Prometheus'un bize tanrılardan çalıp armağan ettiği tabi aydınlanma anlamında veya işte e, antik Yunan filozofu Empedokles'in Etna yanardağına kendini attıran bir güç olarak işte ısı yemek sıcaklık gezegen patlamayla başladı evren patlıyor dönüşüyor ya da güneş ateş. Ama aynı zamanda ateş da Böyle her bir elementin aslında hayat veren ve hayat alan kısımları var. Ve bunu görmek, bunu izlemek e, çok enteresan geliyor bana. İşte 400 milyon yıldan fazladır gezegenimiz yanıyor. Biz de yanıyoruz. Yani bu gözlemlediğimiz alev alev, uf duman çıkaran ateş anlamında değil tabii ki. Ateşin farklı halleri. İnsanların dokunduğu her şeye aslında ateş de dokunuyor. Ya da hava, mesela hava bizde. Biz havayı soluyoruz ve havada biz birbirimizi soluyoruz ve bu fiziki olarak yapabileceğimiz en yakın temas yani biz birbirimizi insanlık olarak ya da insan olmayan varlıklar olarak biz birbirimizi her an aldığımız her bir nefeste paylaşıyoruz. Yani yalnız olduğumuzu düşünsek de aslında hiç yalnız değiliz. Yani kaç kişiyle böyle yakınlaşıp moleküler hatta e, atom altı düzeyde bilgi ve enerji transferi yaşıyoruz bir düşünsenize. Yani hava boşluk gibi görünüyor ama aslında öyle bir dolu ki başkalarıyla dolu başkalarının hayatlarıyla hikayeleriyle dolu ve biz bunu bunu soluyoruz. Yani tekrar edeyim böyle elementler çok kolay onlar pasif madde doğa işte. Hayır elementler hiç kolay değil. Yani direkt temas edemiyoruz elementleri çünkü öldürebilir ama yaşatabilir de. Yani elementler insanın özüdür. Bu durumda element ekoeleştirisi de insanı merkezden indiren ekoeleştirel söylemin bir uzantısı olarak insanın maddi varlığına dikkat çekiyor. Yani bedensel varlığına dikkat çekiyor ve bu dikkat çekmeyle madde ve söylemin ayrılamazlığına ıı, vurgu yapıyor. Bu, bu alanda çıkan ilk kitap, onu da söyleyeyim sonra bitireceğim bunu. E, 2015 yılında Jeffry Cohen ve Lowell Decker editörlüğünde University of Minnesota Press'ten çıktı. Elemental Ekoçürüstizim. Yani aslında e, yeni bir alan. 2015 yılında ilk defa bu alanın ilk kitabı çıkıyor. E, Türkçe'de de ilk defa ben e, kozmik koreografiyle böyle Türk e, e, dünyasına tanıtmak istedim. E, çok ilginç buluyorum elementler ekoleştirisini. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Sizin kitabınız ne zaman yayınlandı? Ee, geçen sene, bu sene yayınlandı. 2023'te yani. Değil mi? Evet 2023'te yayınlandı. Gizem Hanım çok güzel konuşuyorsunuz. Akıcı böyle süper. Burada bir küçük bir şarkı arası vermek istiyorum ben. Tabii. Olur mu? Böyle kısa bir şarkı dinleyelim. Sonra size sorularımla devam edeceğim. Lura'dan dinliyoruz. Soma'da. Zümrüne Gizem Yılmaz Açık Radyo'da Kozmik Koreografi Bedenlerin Element Dansı kitabını konuşuyoruz. Şimdi Gizem Hanım ikinci bölümde kitabınızdaki bir başka kavramı sormak istiyorum. Ekofobiyi. Bunu şöyle tanımlamışsınız. İnsanın doğaya karşı hissettiği mantıksız ve yersiz korkusu nefreti hatta tiksintisi. Evet. Bunu felsefi olarak da e, kartezyen dualizmle götürüyorsunuz. Biraz burayı açabilir misiniz? Çünkü Türk, Türkiye'de ECOFU biraz daha böyle sanki eğitimle falan ilgili anlaşılıyor. O yüzden e, burada da biz siz bunu açmak için söz vermek istiyorum çok teşekkür ederim. E, bu aslında bir hipotez yani ekofobi hipotezi olarak geçiyor. Simon Estock tarafından bu eleştiri alanında kuramsal bir boşluk var. Onu doldurmak için e, ortaya atılmış bir hipotez. E, Eko eleştiri ilk başlarında böyle daha aktivist gibi görünüyor. Akademik çalışmalara daha uygun hale gelmesi için de Simon Estock böyle bir hipotezi ortaya atıyor. E, bu arada ekofobi hipotezi diye bir kitabı var. Bu Türkçe'ye de çevrildi. Sibel Dinçel tarafından çevrildi. O kitabı da öneririm. E, Simon Estock ekofobiyi işte günlük yaşam ve edebiyatımızda hali hazırda var olan homofobi, ırkçılık ve cinsiyet ayrımı gibi doğal dünyaya duyulan mantıksız ve yersiz korku ya da nefret olarak tanınıyor. Ya ne demek bu? Şimdi ekofobi doğal çevreyi insanların yani insanların nasıl doğal çevreyi kontrolleri altına alma isteklerini kapsuyor aslında. Şimdi bu istek çok enteresan çünkü insanların kendilerini diğer canlılardan ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmelerine bağlı. Çünkü e, yine hep aynı şeyi söylüyorum ama işte düşünen o ulu varlık olarak insanlar e, diğer canlılardan üstün yani öyle kurgulamışız ya dolayısıyla doğayı tahkümümüz altına alabiliriz. Çünkü bizim eyleyiciliğimiz var. Çünkü biz failiz. Çünkü biz üstünüz, akıllıyız ve bu üstünlükle vahşi doğayı ehlileştirmek görevini üstlenmişiz. Çünkü düzene sokmamız gerekir bu vahşi dünyayı. Halbuki e, düzene sokmaya çalıştıkça her şey daha sarp sarılıyor. Orası ayrı. Orası ayrı bir nokta. Şimdi bu bağlamda e, doğanın da işte küçük e, ögeleri olarak elementleri de kontrolümüz altında tutma eğilimindeyiz. Elementlerin bağımsız eleyiciliklerine zapt edilmesini, zap, bağımsız eleyiciliklerin zapt edilmesine, sebep oluyoruz bu şekilde. Mesela nasıl? Çok işte masum ve küçük görünebilir ama mesela toprak, tarımsal uygulamalarla, işte toprağa estetik algıya sığdıran bahçe uğraşları, rekreasyon, işte toplu ağaç dikimi, kesimi, maden ocağı ki işte Akbelen'de çok yakın bir zamanda e, bayağı ses e, çıktı ve bunun gibi olaylarla toprağı biz e, kontrol altına almaya, zapt etmeye çalışıyoruz. Çünkü neden insan e, süper bir düzen getirebilir vahşi doğaya? Yoksa onlar vahşi ve manasız. İnsan ancak dokunduğu zaman bir anlam verebilir. Gibi bir algı var insan merkezcilik. Veya su işte baraj, çeşme, tuvalet, hamam gibi yapımlarda. Hadi bunlar daha masum olma mesela pet şişe içerisinde su, e, pet şişede su satmak hem plastik kirliliği. Ve şu anda dünyamız bundan çok fazla aslında zor durumda bundan dolayı. Hem de zaten ücretsiz bir şekilde dağlarda olan suyu bir marka altında satmaya. Böyle de bir farklı bakış açısı çok enteresan geliyor. Su bu şekilde zapt edilmeye çalışıyor. Tabii hepsini ayrı ayrı girip daha da açmak mümkün. Hızlıca cevap vermeye çalışıyorum. Ya da ateş mesela işte yemek pişirme, ısınma. Özellikle ateşli silahların üretiminde işte hava rüzgar gücüyle çalışan araç gereçlerin üretimi işte ne bileyim radyo şu anda radyo programındayız ama o bile bir örneği aslında bu elementleri nasıl kontrol altına alınma çabasında olduğuna ve bu kontrol çabaları çoğu zaman insanlar için felaketle sonuçlanıyor çünkü mesela atmosfer ve hava kirleniyor. Hava bu şekilde işte okyanuslara, göllere, nehirlere, yeraltı da tabakalarına veriyoruz zarar. Maden ocağı oluyor. E bir sürü e, kimyasal madde salınıyor yıllar içerisinde. E veya göllerimizi kurutuyoruz. Bir sürü gölümüz kurudu. E, müsilaj sorunu ortaya çıkıyor. Tabii ki başka etmenlere bağlı bu. Yani biz kültür diye inşa ettiğimiz o işte muhteşem medeni düzene bağlı olan pek çok şeyin sonucunu yaşıyoruz. Orası ayrı. İşte verimli topraklar veya ormanlar. Çorak çöllere dönüşüyor. Toksik alanlara dönüşüyor. Mesela bu da toprağın. Ya da işte ateş bazlı teknolojilere biz bağımlıyız şu anda. Fosil yakıtlara bağımlıyız. Bu epey zarar veriyor hem dünyamıza hem bize. Böyle düşündüğümüz zaman işte ekofobiyi Elementler ekoyeleştirisi içerisine böyle yerleştirebiliyoruz. Kontrol altına alma isteği neden? E çünkü eğer kontrol altına alamazsak bu tahmin edilemez sonuçlara sebep olabilir. Öngörülemezdir. Kontrol edilemezdir. İnsan kontrol edemediği hiçbir şeyi sevmez. İnsan tahmin edilebilir sonuçları sever. Ve şöyle bir algı yaratılır. İnsan doğaya karşı ya da doğa insana karşı. Doğa insana kin kusuyor. Ya doğa hiçbir şey yapmıyor. Doğanın hiçbir duygusu yok. nötr bu anlayış da ekofobiktir aslında işte yani doğa insana karşı savaş içerisinde yok öyle bir şey. Çünkü zaten doğa ne ki? Doğa biziz, elementler biziz, madde biziz ve böyle e, doğanın insan niyetinden veya öznelliğinden bağımsız olarak algılanması gerekiyor. E, ekofobi kısaca böyle e, anlatabilirim ve bağlantısını tabii elementlere ekoleştirisiyle çok güzel anlattınız. Şimdi bir de kitabınızın bence her bölümü birbirinden ilginç ve sürükleyici, merak uyandırıcı. Aynı zamanda da metinler arası böyle ekolojiye dayalı kitaplarda pek gör, pek görmediğimiz destanlar, tiyatro oyunları, şiirlerle bezeli. bir de Hamlet bölümü var. Tabii ben Hamlet oyununu da çok sevdim çünkü özellikle ilgimi çekti. Diyorsunuz ki Hamlet oyununda dönüp dolaşıp sahneye ölüm geliyor. Evet. Şimdi ölümün gelmesi de aslında antroposen çağdaki insana bir tehdit gibi geliyor bunu aynı şekilde delilik içinde söylüyorsunuz yani tek fail insan imgesine hem delilik hem de ölüm zarar veriyor şimdi biraz da bunu anlatır mısınız bu da çok ilginç geldi bana çok isterim. Bu arada çok son 5 dakikamız olduğunu hatırlat. Tamam, hızlı, hızlı oluyorum. Şöyle <gülüyor> Hamlet de benim çok sevdiğim bir oyun. Çok yakın bir zamanda mayıs'ta ben Hamlet yönetmenliği yaptım. Bir aktif olarak tiyatroda yapmaya çalışıyorum. Orada da ölüm temasını vurgulayarak böyle element ekoyleştiren bir Hamlet ortaya çıkarmaya çalıştım. 4 elementi de kullanarak. Şöyle ölüm neden insan merkezciliği tehdit eder? Çünkü çok maddesel bir süreç yani ölünce ruha ne olur gibi tartışmaları bir kenara bırakarak doğal ve maddesel sürecin bir uzantısı olarak çürüyen ve özü toprak canlıları tarafından yenip dışkılanıp tekrar toprağa karışan bedenler. Ölüm bu aslında ve bizim bu işte çürüyen ve işte kurtçuklar tarafından yenip dışkılanıp tekrar toprak olan bedenler yıllar içerisinde yıllar içerisinde dönüşüyor. işte taş oluyor, başka bir şey oluyor. Dolayısıyla muazzam bir maddesel döngüyü gösteriyor bize ölüm ve işte bizim kurguladığımız o üstün insan aklını alaşağı ediyor ve sadece maddesel olarak değil kültüre yani madde ve kültürün iç içe geçmişliğini de görüyoruz ölümde nasıl mesela e, kefenle gömmek işleminde toprağa kefenin de karışması e, kefenin yapıldığı madde ve bunun işte kültürel uzantısı ya da kefenle gömülmüyor da yakılan bedenler küller topraktaki minerallere karışıyor. E o mineraller atıyorum patates oluyor. Biz o patatesleri yiyoruz. Aslında biz yıllar önce ölen büyük büyük annemizi yemiş oluyoruz gibi. E zaten sadece akrabalarımızı yiyebiliyoruz mantıken yani de öyle bizim bedenimiz o şekilde yiyebiliyoruz. Canlı organik maddeleri yiyebiliyoruz. Bu çok güzel bir e, metafor şey... oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Bu açıdan bakıldığında toprak kültürel etmenlerin de eridiği ve madde ve söylemin iç içe geçtiği bir elementtir. İşte bu yüzden şöyle baktığımız zaman beden bize bunu hatırlattığı için biz bedenimize karşı da yersiz bir korku ve nefret besliyoruz. Alın işte ekofobi ve hamleti delirten de bu diyor ya leşleri bile gebe bırakır ya güneş diyor. E yani, yani o yüce ilahi insan jeolojik zamana bile o kadar güçsüz ki. Hani nerede benim yüceliğim diye soruyor ve diyor ki İskender'in bedenine ne oldu? Nerede kaldı o yiğitlikler? Var olmak mı yok olmak mı? Hani her şeyi zapt eden o üstün insan bedenin ölümlülüğüne mahkum. Bunu düşünmekten deliriyor adam yazık yani. Peki delilik nasıl? Akılsal bir çürüme delilik yani insan merkezli bakış açısından insanı tek ayıran şeyin aklın çürümesi. E, akıl çürürse medeni düzene artık istenildiği ya da müsaade edildiği ölçüde katılamaz kişi. Daha da vahim olanı artık kişi tahmin edilemez, öngörülemez ve hatta kontrol edilemez olur. Bakın vahşi doğa ve insanlar bu tip şeyleri ehlileştirmeyi çok sever. Delilik insanın güçlü entelektüel kişiliğinin kaybolmasıdır ve bu doğa dışıdır. Halbuki doğa, doğaldır aslında ve insan türünün ayrıştırıcı özelliğinin kaybolması anlamına geliyor e, ki tekrar sorayım e, nedir ki insan bu özü to, toz yaratık diye Hamlet'e de bir göndermeyle bitireyim bu soruyu. Çok teşekkür ederim bence çok güzel konuştunuz ama programımızın da sonuna geldik. Varsa son bir cümlenizi alayım ve kapatmak zorundayım. Sadece şunu söylemek istiyorum mesela insanlar hep böyle deyince umut var mı ne olacak peki işte bu kadar kötü mü hayır var sadece düşünce şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor bu insan merkezlilik devam ettikçe daha o işte çürüyen yollar daha uzun ama bir, bir uyansak bir kafamızı kaldırıp baksak her şey çok güzel olacak. Ah, harika bitirdiniz Zümre Gizem Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya konuk olduğunuz için. Kozmik Koreografi Bedenlerin Element Dansı kitabınızla. Kitabınızın da yolu açık olsun diyorum. Belki ileride gene bir başka kitap, başka program yaparız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya da açık radyodan selamlarımızı iletin lütfen. Ben çok teşekkür ederim Aytaş Bey. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Dünyayı Okumak'ta bugün yine bir yazarla kitabını konuştuk. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünecekler. Ben Aytaş Timur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.